ders aslında iman terbiye dinin e, ihlasla samimiyetle yapılması gereğiydi. Yani düşün e, İslam hoşta koydum ben onları. 3 ders peş peşine. Ya yani üçe böldüm ben. İslamhoş.com'da sesli dersler de var. sabahki yaptım. Şimdi düşünün Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in Mu'az'a tavsiyelerde bulunurken sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun diye başlayan hadis var ya en sonunda ne diyor mazlumun ahından sakın çünkü Allah'ın Allah onun, onun arasında perde yoktur diyor neden mazlumun ahından sakın alo Aleykümselam ve rahmetullah. Tam Kaçta geleceksin? Tamam, oldu. Ya tamam, oldu. Tamam ya Hadi aleykümselam olsun. Şimdi neden mazlumun ahından sakın? Neden onunla Allah arasında perde yok? Şimdi kardeşlerim bir namaz olsun bir abdest olsun bir dua olsun bir sadaka olsun bir infak olsun bir oruç olsun bir zekat olsun bir yetime iyilik olsun isterse bir ilim etme ilim öğretme olsun isterseniz Allah yolunda mücadele etme olsun şehadeti dileme olsun bunların hepsinde ön plana çıkan hep kalbin tasdiki bunu anlatabildin mi? kalbin isteğiyle vücudun öne geçmesi tetiklenmesi ve Allah Resulü vesselamın biz diyor deccal'dan konuşurken size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi diyor bu neydi deccal'dan daha büyük bir beladan haber vereyim mi derken bu deccal'dan da daha tehlikeli olan neydi kardeşlerim Hı? neydi? Allah'ın bize vereceği mükafatın yanında örgünün yanında, izzetin yanında, şerefin yanında birilerinin de taltifini bekleme değil mi? Veya birilerine güzel namaz kılıyor desin, ne kadar alim desin, veya ne kadar mağfire ibadet tutuyor işte ne kadar hayırsever desin diye en ufak bir duygu veya buna kapılma insanın amellerinin heder olmasına sebep oluyor. Allah bizleri böyle duruma düşmen beri bulursun. Dikkat ederseniz her şeyin başı, her şeyin başı Allah korkusu ihlaslı olma ve bilerek amelleri işleme sabahki o ihlasla alakalı meseleleri aşağı yukarı 4.5 saat falan sürüyor. Bu linkte bulabilirsiniz. İhlas 1, 2, 3 diye. İster indirir ister canlı oradan dinleyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz orada. Şimdi mazlumun ahından sakın derken düşünün şimdi mazlum zulme uğramış. Elindeki imkanlarla üzerindeki belayı, nisibeti atamıyor. Bunu anlatabildik değil mi? Aleyküm selam ve Özelden yazana da inşallah. Aleyküm selam ve Helal olsun kardeş. Estağfurullah. Helal olsun. Önemli değil. Şimdi her türlü umru kalbiyle, diliyle bütün hareketleriyle halisane Allah'a yalvarıyor. Neden Allah'a yalvarıyor? Neden yalvarıyor? Çünkü Allah'tan başka onun üzerinden o belayı kaldıracak yok. Onun için mazlumun ahından sakın diyor. Burayı yakaladık değil mi kardeşlerim? Aleyküm selam ve Muhakkak bu S.A. yazan Musa'nın hemşerisidir. O da onun gibi cimri bak. Burayı yakaladık değil mi? Onun sonuna bakın. Abdestle alakalı rivayetleri okuduğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor abdest alırken itinayla ellerini yıkarsa Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekat Ağzına üç kere su verir çıkarır üç kere burnuna su verir, kırır, temizlerse oralarıyla işlemiş olduğu bütün günahları dökülür diyor. Aleykümselam ve Ramadhanullah Aleykümselam. Yüzüyle, kafasıyla hepsi diyor, damlayan suyla dökülür. Şimdi kardeşlerim şöyle bir düşünelim. Eğer bu şekilde abdest alan birisi abdest alırken bu azarları yıkarken bunu tefekkür eden birisi ile abdestini alırsa o namazın güzelliğine doyum olur mu? hı? sorarım doyum olur mu? olmaz değil mi? o namaz bambaşka bir namaz olur hakikaten bambaşka olur kaldır küldür nasıl abdest aldığını bilmeden namaza duranın namazı da kaldır küldür oluyor kıraat ettim mi etmedim mi? Bir demeyim, iki demeyim. Üç demeyim, dört demeyim. Oturdum mu, kalktım mı? Hep bunların yanlışıyla uğraşır durur. Veyahut kafasında kırk tane tilki gezer. Ne okuduğunun dahi farkında değildir. Selamı verir ama kaçta verdiğinin farkına varmaz. Onun için önce buralara dikkat etmek gerekiyor. Yani amel etmeden önce insan yapacağı amelin ne olduğunu bir yakalaması gerekiyor. Bu da nedir? Usulde şöyle bir kayıda var. İnşallah bunu hafızalara kazıyalım. Dünyalık diyor nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlılığın adına delil ister ibadet konusundaysa her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna diyor. Bunu anlatıyorum ya iman. Allah Resulü diyor bana üç nasihat etti. Tilki gibi sağa sola namazda bakmamam koştukta iki rekat namaz kılmam. Her aydan üç gün oruç tutmamı bana tavsiye etti diyor. Bu ifadeyi bunun için kullandım. Şimdi, bir şeye haram dediğiniz zaman, onun delilini getirmeniz gerekiyor. Demek ki haramlılığı ispat edilene kadar, o mübahlık. İbadet konusunda ise her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna derken, burayı bir açalım. Şimdi, ya biz günde beş vakit kılacağımıza, müsait olduğumuz zaman da hepsini birlikte kılalım canım ne olacak diyebilir miyiz beş vakti birleştirerek hani kaza diyorlar ya ya işte patron izin vermiyor işte çalıştığım yer ortam müsait değil veyahut orada namaz kılarsam işte iyi bakmazlar ben de eve gidince canım işte öyle ikin diye akşamı yatsıyı işte kaza ediyorum Allah kabul etsin böyle diyenler de var bu adamın yaptığı doğru mu değildim değil, değil Veyahut işte önce elleri yıkayalım bazıları yaptığı için böyle diyorum işte sonra yüzü ondan sonra da gidip biraz dolaştıktan sonra ayağı yıkarız abdest aldığımız ortaya çıkmasın bazı tayfeler böyle fetba vermiş ha, şimdi bu abdest olur mu? dinde nasıl emredilmişse nasıl yapılması bize gösterilmişse o şekilde alma mecburiyetindeyiz. Din ancak Allah'ın razı olduğu Resulü'nün bize öğrettiği ve sahabenin hayatına geçirdiğidir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdesti almışsa abdest bulucu hallerin neler olduğunu bize söylemişse biz ona ne bir şey ekleyebiliriz ne de bir şey çıkarabiliriz. Eğer abdest alırken besmelesiz abdestten helal olmayan maldan zekat kabul olmaz demişse besmele çekmeden alınan abdestin abdest olmadığını öğreniriz. Besmeleyle başladık. Parmaklarını arasını hilallemiş. Ellerini güzelce yıkadıktan sonra üç kere ağzına üç kere burnuna vermiş sümkülmüş üç kere yüzüne yıkamış sonra kolları üçer kere sağ dirseğine sol dirseğine kadar daha sonra kafayı komple mesletmiş önemli değil ben sana da göndereyim sarı annem hem de vakkumlu komple kafayı mesletmiş ayaklarını ise hem sağ hem de sol ikisinde kullanarak yıkamış, parmak aralarını hilallemiş ve daha sonra abdestten artan suyunu içmiş ve kelimeyi şahadet getirmiş. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın almış olduğu abdesti bu. Bunun dışında bir abdest alma herhalde abdest denmez değil mi kardeşlerim? Deniz kenarında bile olsanız diyor Oğuzları diyor Üçten fazla yıkamayın Çünkü bu israfa girer diyor Düşünün En azı bir En fazlası üç Suyunuz çok az bile olsa Burnu sümkürmede ne diyor Burnunuza diyor Üç kere su verip sümkürün Çünkü şeytan diyor Burada geceler diyor Onu oradan def edin diyor Sonra Demek ki bunu halisane yaparsak demek ki vücuttaki birçok şey o sakaldan damlayan, saçtan damlayan ayaktan, elden damlayan suyla ne oluyor? İş, i̇nsanın diyor işlediği günahlar gider. Şimdi bunu günde beş sefer namaz kılan birisi herhalde abdestin nasıl alacağını öğrenmesi gerekir kardeşlerim. Bir mest nasıl yapılır? mestin hükmü ne abdest bozucular ne bunları öğrenmezse birisi kader birisi yapıyor o da yaparsa yarın bunun yaptığının zıttına bir şey gördüğünde çelişim gelecek düşünün bir kafaya mestte birine bakıyorsun alnına şöyle değmesi mes olarak yetiyor birisi dörtte birini kafaya böyle elini değdimi mi yetiyor birisi şöyle birisi böyle veyahut şialara bakıyorsun ayağı yıkamıyor elini suya basıyor tırnak ucundan şöyle yukarıya doğru elini sıvaz diyor işte diyor benim abdestim de bu ayette ayağınızı diyor mes diyor, diyor doğru hangisi Resul'un öğrettiği sahabenin hayatına geçirdiğidir. Doğrunun tespiti böyledir. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam kim bizim şu işimizde emretmediğimiz bir iş yapıksa o mertüptür diyor. Kabul olmaz diyor. şimdi Allah bizlere merhamet etsin düşünün bir abdest meselesi tam manasıyla öğrenilmezse e abdestsiz yiğite namaz mı dayanır öyle mi abdestsiz yiğite dayanmaz kıl Allah kıl babayla noğul yolculuktayken bir yeri uğramışlar babası demiş ki oğul sen dur ben namazı kılıp geliyorum demiş tabi teraviymiş kıldıkları camide eklerim bir dört kılmış bitmemiş bir dört kılmış gitme, gitmemiş dışarıya çıkmış oğlum sen demiş yata al bu iş iddiaya bindi demiş ben geliyorum demiş sen gelmeye bak meraklanma demiş sat önce önce namazın önündeki erkanı güzel yakalamak lazım Allah bizlere mağfiret etsin suyu bulsan bile hava soğuksa hastaysan yara varsa teyemmümü gusülü bunları yakaladıktan sonra namaz gündeme geliyor Namazınsa düşünün bakın rivayetlere kardeşlerim bir bedevi geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor bana namazın vakitlerinden haber ver diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namazın vakitlerini anlatırken nasıl bir tavır sergilediğini hiç okudunuz mu kardeşlerim? sen diyor bizim arkamızda iki gün namaz kıl diyor okuduk değil mi? sahabe diyor ki Allah kendisine merhamet etsin. Birinci günü diyor sabah namazını kıldığımızda diyor hiç kimsenin diyor yüzünü ayırt edemeyecek kadar karanlıktı diyor. İlk vakitte kıldı diyor. İkinci günü diyor sabahı kıldığımızda neredeyse güneş tepemize doğacaktı diyor. Yani güneş doğdu doğacaktı diyor. Öğleni diyor ilk kıldırdığı gündür. Kölgeler diyor sıfırdan hafif diyor güneş diyor batıya gölgeler de doğuya an kıldı diyor İkinci gün öyle yıkıldığında her cismin gölgesi bir mistine gelmişti diyor ikindi gölgeler bir mistine geldiğinde ikinci günse iki mistine geldiğinde kılıyor İki günde akşam namazını güneş tepeyi hemen açtığında kalıyor birinci gün yatsı yıkıldığında güneşin kızıllığı gidip yıldızlar çıktığında ikinci günse ne zaman kalıyor gecenin tam yarısına kadar çıkmıyor bana diyor bu namazın vakitlerinden soran nerede onu bulun dediğinde ben diyor kalktım buyur ey Allah'ın Resulü soran bendim işte Namazın ilk vaktiyle son vakti böyledir. Sakın Bedevi Araplar sizi yatsının bu isminde galebe çalmasın. Onun adını değiştirmesin diyor. Bu nedir? Bakın öğretme. Şimdi sana birisi sabah ne zaman kılınır derse sen bu hadisin doğrultusunda ilk vaktiyle son vaktini öğrenmişsen birisi bunların ortasında kıldığında sen kılamazsın diyemezsin. Çünkü sana ne yaptı? Ölçüyü verdi. Tabii bunun önünde gelen bazı ifadeler de var. Mesela fecir meselesi. Ha. Demek ki vaktin de bir girmesi gerekiyor. Vakit geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazlarına baktığımızda farzları nedir? Sabah iki Öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört. Öyle mi? Ayşe annemizden gelen rivayette Allah diyor önce namazı iki olarak faz kıldı, daha sonra diyor artırdı. Öyle, ikindi yatsı dört, akşam üç oldu diyor. Resulün dilinden vahyetti diyor. Valla Resulülü sallallahu aleyhi ve sellem'in nafil olan ibadetlerini zikrederken sabahın evvelinden iki öğlenin evvelinden iki ahirinden dört akşamın ahirinden iki yatsının ahirinden iki toplam on iki rekat nafile ibadeti vardır. diyor aleyküm selam ve rahmetullahi wabarak. bakın namazlara baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fazların önünde ve arkasında kıldıkları nettir bugün hala ikindinin önünde yatsının önünde mafile vardır, şöyledir, böyledir tartışmaları var mı? Var. Kimi kılar, kimi terk eder mi? Eder. Kimi sünneti gayrı müekked eder, kimi bilmem ne der, der oğlu der. Şimdi buldum, bulmadım, bilmiyorum. Ben muhtasar olarak hadisleri gidiyorum. Demek ki ibadetler konusunda her ne olursa olsun, her ne olursa olsun ameli işlemeden yapacağımız amelin dindeki delilini öğrenmek zorundayız kardeşlerim. Öğrenmeden paldır küldür. Hani hep derslerde anlatıyoruz ya her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Hatırladınız mı hadis-i şerifi? Ana baba neyse Yahudi ise Yahudi Hristiyansa Hristiyan Mecusi ise Mecusi Şimdi biraz daha güncelleyelim mi kelimeleri Hanefi ise Hanefi Alevi ise Alevi Sünni ise Sünni Öyle mi? Hanbeli ise Hanbeli Veya nokta nokta nokta Neyse çocuk aynı oluyor mu? Müşkülat burada Başka yerde değil Aynen böyle oluyor mu? O zaman burada duralım burayı bir açalım. Burayı bir açalım. Bir toplumun ifsadı iki şekilde kardeşlerim. Birisi ataları babaları taklit. Birisi ise ilim ehlini taklit. Şimdi birinciye dönelim. Ataları babaları taklit iyi bir Kur'an okuyucusu olan birisi iyi bir Kur'an okuyucusu olan birisi ata ve babaları yani ebeveynleri taklit edilmeyeceğini onların hata ettiklerinde onların peşinden gidilmeyeceğini okuduğu ayette görür mü? görür değil mi? Kur'an'ın Allah halen altı yerinde ne diyor? onlara gelin Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine dediğimizde onlar nedir? Hayır. Biz atalarımızı Hanefi gibi namaz kılarken bulduk. Bunun dışında kılmayız. Şafı nasıl kılmışsa biz böyle kıldık. Kadına dokanmak apkesti bozar. İmam-ı Malik elini bağlamamış. Ben de bağlamam. Nasıl bulduysak öyle uyarız derler değil mi? Allah ne diyor Azze ve Celle? Ya hata etmişlerse, ya anlamamışlarsa, hala anlatıyor, hala anlayacaksınız. Bakın ayetleri okuduğumuzda insanlardaki bu taassup gider kardeşlerim. Allah hepimize en az, en az, elli şer kere şu Kur'an'ı, baştan sona okumayı nasip etsin. En az. Anladığınız dilde, en az şu Kur'an'ı en az elli şer kere okumayı nasip etsin. İnanın elli şer kere okurun tutun bu nasihatını şu soruların top kalkacak. İnanın kalkacak. Ha, şimdi bu mesele bitti. Tasip bitti. Şimdi muskulat nerede? Adi bin Hatem boynundaki bir haçla Medine'ye geliyor. Çünkü ablası, ey Adi senin diyor Muhammed'ten uzak durman gerekmez. O çok hayırlı birisi diyor. Gel onunla tanış. Adi Şam'a kaçıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın korkusunda. Onun hayırlı birisi olduğunu duyunca geliyor mescide. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü da o anki inmiş olan ayetleri anlatıyor. Tevbe 31'i. Onlar rahiplerini, hahamlarını, rablar edindiler. Sizler öyle olmayın ayeti var ya. Aleyküm selamlar amutullah. Adi hemen söze giriyor. Biz onları rab edinmiyoruz ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüyor. Önce şu boynundaki reseni bir at. Siz onların helal dediğine helal, doğru dediğine doğru diyor musunuz? Evet diyor. İştirab edinme budur diyor. Bizim toplumumuz şimdi bu hale gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmiş değil mi? Gelmiş. Maalesef gelmiş. Peki neden gelmiş? Bakın burayı sorgulamamız gerekiyor. Taklitle, tasupla, iştihatla gelmiş. Kardeşlerim, İlimin olduğu yerde yakin olur. Şek şüphe gider. Orada ittiba olur. İtaat olur. iman olur. Taklit diye bir şey yoktur. Bunu mi? Ama ilim yoksa ilim yoksa ne vardır? Muhakkak gördüğün birini taklit edeceksin. Dedeni, ebeni nasıl namaz kılar gördüysen öyle kılacaksın. O sana oruç tutmayı nasıl öğretmişse sen de öyle tutacaksın. O sana giyinmeyi dinde kadının halleri, erkeğin halleri neyse nasıl öğretmişse sen de ona göre hareket edeceksin. Ta ki bunun zıttı olan bir davranışı aynı harekette, zıttını görene kadar onda şey, şüphe bile duymayacaksın. Ne zaman bir namaz eylemi, bir abdest bir hac, bir kadının hali bir Kur'an'ın abdestle okunup okunmaması vesaire. ne zamanki sendeki bilginin zıttına bir şeyle karşılaştın o zaman bir müşkülatın olduğunu anlıyorsun. Doğru mu? Hemen bunu niye yaptın? Ama hiç şu soruyu insan kendine sormuyor ben şu ana kadar yapmış olduğum ibadetleri hiç dine uygun mu değil mi sordum mu? sorduk mu? sorduk mu sormadık mı? bu soruyu kendimize bir soralım yaptığımızın her zaman doğru olduğunu kabul edip biz hayatımıza geçirmişiz doğru olup olmadığının araştırmasına bile gitmemişiz doğru mu kardeşlerim? anadan babadan atadan veya gittiğimiz camiden hocadan, Kur'an kursundan, yani inanıyorum diyen insanlardan etrafımızdan ne görmüşsek bunu yapmışız. Ama bakın Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Allah'a itaat edin. Resul'una itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir meselede İhtilafa düştüyseniz Allah'a ve Resul'una götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Allah aşkına kardeşlerim nefsinize bir soralım. Dinde ihtilaf ettiğiniz bir meseleyi Allah aşkına hiç Allah'a ve Resul'una götürüyor muyuz? Yani bu kadar alim bulamamıştı sen mi buldun? Ben mi yazdım o Kur'an'a? Ben mi yazdım o hadis kitabına o emri, o yapılış şeklini? Soruyorsun, bakın diyorsun sünnette böyle geliyor. Allah Resulü Hanisi sallallahu aleyhi ve sellem her tekbir ellerini kaldırarak namaz kılmış. Namazın içindeki rükünlerde ellerini omuzlarına kadar kaldırmış. Birisi diyor ki olmaz. Ebu Hanife yapmamış ben de yapmam o böyle karar vermiş ben başka bir şey bilmem öbürüne bakıyorsun arkadaş sen niye kaldırıyorsun İmam-ı kaldırmış diyor niye böyle kaldırmış işte falan yerde hadis var e arkadaş o hadisin tapusunu İmam-ı Şafi almış Allah aşkına Allah onlara merhamet etsin. Allah onlara rahmet etsin kardeşlerim. Onlar hidayet imamlarıydı. Onlar ulaştıkları doğruları bizlere aktardılar. Ama dinin sahibi Allah'tır. Allah ise bu dini Resulü ile tamamladı. Allah'u uman, ahireti umanlar için en güzel örnek, en güzel numune odur. Biz ona uymakla ona ittiba etmekle ona tabi olmakla emrolunduk başkasına değil İhtilaf varsa bir meselede biz bunu ona götürmekle emrolunduk bir başkasına değil bizler daha dinde alemin yerini konumunu tespit edemeyen onları öyle yüce sıfatlara çıkarıp asıl değer vermemiz gereken yerleri tespit edememiz insanlarız Allah bizlere merhamet etsin. Onun için kişi amel etmeden önce hangi mesele olursa olsun dindeki bunun karşılığını öğrenmek zorunda. Tamam. Belki herkesi alim yapamayız ama ana başlıklarıyla insanın bunu bilmesi gerekir. İnanın bilmediğiniz her noktada taklite muhtacısınız. Aleykümselam ve rahmetullah Onun için namazda farklılıklar namazda huşulsuzluklar ihmalsizlik gündeme geliyor düşünün şimdi kardeşlerim elini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadın olsun erkek olsun göğsünün üzerinden bağlanacağını söylemişse ve ayaklar bir omuz hizası açık olacak demişse cemaatle namaz kılındığında topuklar dizler ve omuzlar birleşecek demişse Allah aşkına birisi namazdayken parmak, ayak parmak aralar dört parmaktan fazla açık olmaz derse siz bu cemaati nasıl birleştirmeyi düşünüyorsunuz? Araya takoz mu bağlayacaksınız? Herkes şimdi ayağı diksin, karısını, kocasını veya çocuğu varsa çocuğunu yanına bir diksin veya kardeşini ayak aralarında dört parmak olsun yan yana ikisini bir dikin Topuklar birleşiyor mu? Dizler birleşiyor mu? Omuzlar birleşiyor mu? Ama bakın elinizi göğsünün üzerinize bağlayın, ayaklarınızı da tam omuz hizasına kadar açın de aynısını yapsın, yan yana dikinin inan sünnetin istediği yani Allah'ın razı olduğu cemaatin dizilişini kendi kendinize tesis edersiniz. Doğruş da bu zaten. Onun için dinde gelen bu meseleleri yerinden, kökünden alıp bu şekilde öğrenmediğimiz müddetçe ki bu da zor değil kardeşlerim. Hakikaten zor değil. Bunları okuma, hissetme hiç hiç zor değil. Bazen insanların arasında işte çok okuma, derine dalma, saparsın, kayarsın, işte ayağın kayar derler ya halbuki Allah'tan rahi alıp duran peygamberler değil mi kardeşlerim? Her zaman Allah'ın zikriyle haşır neşir olanlar değil mi? Hangi bir peygamberin aklında bir eksiklik vardı Allah aşkına? Bu ancak şeytanın oyunudur. İnanın şu gelen rahi dediğimiz iki kaynak dediğimiz Kur'an ve sünnet dediğimiz şu eserleri okumak inanın altı ayınızı geçmez. Aleyküm selamlar çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ama insan gözünde büyütürse okuyamaz kardeşlerim. Öğrenemez. En azından insan bir guslü teferratıyla, bir teyemmümü teferratıyla bir abdesti teferruatıyla bir kadının halleri olan meseleleri teferruatıyla bir namazı tek birden selama kadar teferruatıyla çok rahatlıkla öğrenebilir değil mi? Eğer bunları yapmazsak ki devamlı yapmamız gereken ibadetlerdir bunlar muhakkak ki taklit gündeme gelecek. Taklit de oldu mu yani birisi bir takliti kabul etti mi başka taklit edene sen niye böyle yapıyorsun deme hakkına sahip deyin. Çünkü bir bölünmeyi kabul eden başka bir bölünmeyi otomatikmen kabul etmiştir kardeşlerim. Onun için ibadette hiç kimsenin seçme hakkı yoktur. Emrolunana uyma mecburiyeti vardır. Allah bizi bu meseleleri hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bilmem işin temelini İşin meselenin özüne gidip buradan yakalamadığımız müddetçe ben size Peygamber Aleyhisselam gelir ayakta durur, ellerini kulakları hizasına kadar kaldırır Allahu Ekber der, göğsünün üzerine bağlar, daha sonra iftah pekberinin duasını okur, sonra amuzu çeker, besmele çeker, fatiha'yı okur, amin der herkes amin der, amin sesiyle mescit inler, daha sonra besmele çeker zamm sure okur. Allahu Ekber der, ellerini omuzlarına kadar kaldırır, rukiye gider, şöyle der, şöyle der diye tek birden selama kadar anlatsam bile her insanın bunu tek tek kendinin okuması gerekir. Bizim öğretmemiz gereken birbirimize aleyküm selam hoş geldiniz. Birbirimize öğretmemiz gereken asıllardır kardeşlerim. Asıl, yakalamamız gereken asıllardır. Asıllar yakalandın mı Fırat'ı zaten öğreniriz. Öğrenme mecburiyetindeyiz. Allah bizi hayırda kılsın. Amel etmeden önce amel edeceğimiz meseleleri yakalamamız gerekir. Ve dinde bizim için ölçü Allah'ın Resuludur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl yapmışsa bize de onu öğrenme düşer. Ama bizler tutar da kader, birlerinin, anasının babasının Hristiyan olduğu gibi kiliseye giden, o şekilde ayin eden, ortodoks Katolikse ortodoks, katolik katolik, protestansa protestansa, hanefi ise hanefi, şafi, maliki, hanbeli tipinde taklit olarak öğreniliyorsa birlerinden farkımız kalmaz birilerinden farkımız kalmaz Allah ilim ehline rahmet etsin Allah Rabbani alimlerin sayısını artırsın onlar hidayet imamlarıdır meşalelerdir önümüzde ışıktır hiçbir zaman Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçemezler geçmezler ne sözleriyle ne fiilleriyle ama maalesef taklit eden insan ilim etmekten aciz olan yüksünen insan, onları her yere yüceltir, çıkartır ama bunun yanında ama bunun yanında kimin aslaletini alır bilmez. Allah bunu hakkıyla bilenlerden eylesin. Kardeşlerim, bir temsil verecek olursak insallah teşbih daha ta olmaz bir tren yolunu düşünün. Raylardan birini Kur'an, birini sünnet olarak ele alın. Vagonları, yolcuları, Müslümanlar olarak ele alın. O rayları tutanların ise, o aradaki bağlayıcı tahtaların, alimler olduğunu düşünün. O vagonun rahat bir şekilde gitmesi için o Kur'an ve sünnette olması ve onu anlatan insanların da o alimlerin olduğuna dikkat edelim. Ne zamanki o bağlayıcılığını bırakıp kenarda durursa yani Kur'an ve sünnetten çıkarsa artık onu bağlar bize değil. Dindeki alimin yeri de budur. Allah bunu hakkıyla anlayanlardan eylesin. Ha, şimdi birisi ben böyle kılıyorum. Benim bu ibadetim oldu mu? Allah bize git insanlara sor demiyor. Çık Kur'an sünnet kantarına oldu mu? Olmadı mı? O sana söyler. O sana söyler. İbadetin kabulündeki esas ihlas ve Resul'ün ameline uygun olup olmadığıdır. Allah bunu hakkıyla anlayanlardan eylesin. Ve bu konuda abdestmiş, oruçmuş haçmış bunların hepsi hadis kitaplarında istemediğiniz kadar var çünkü gecesi gündüzü gibi aferinlik bir yolda bırakıldık biz. Allah bunları anlayanlardan eylesin inanın altı ayınızı almaz. Şu kaynakları okumanız altı ayınızı almaz. Allah bizlere iştiyak versin gayret versin. Bunları okuma, anlama kabiliyeti versin. Hiç ezber için uğraşmamıza gerek yok zaten hayatımızda. Benim diyeceğim bunlar kardeşlerim. Değerli vaktinizi almayın. Buyurun mikrofonu ben size bırakayım. Selamun ve rahmetullah.